1554, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Hazreti Ali ile kızı Hazreti Fatıma'ya namazdan sonra ve yatmadan önce okumaları için bir zikir öğretmeleri, evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, kızı Fatıma'yı benimle evlendirdiklerinde onunla birlikte içi hurma lifleriyle doldurulmuş bir deri yastık, nakışlı bir kadife kumaş, iki değirmen taşı, iki testi ve bir de su kabı gönderdiler, bir gün Fatıma'ya, Allah'a yemin ederim ki bugün çektiğim sulardan göğsüm ağrıdı, ağrıdı, Allah Teâlâ, babana birçok ganimetler vermiştir, gidip ondan bizim için bir hizmetçi istesen, dedim, o da, vallahi değirmen çevire çevire benim de ellerim yara bere içinde kaldı, dedi, sonra kalkıp babasının yanına gitti, Hazreti Peygamber, ey Fatma, niçin geldin, diye sorduklarında Fatıma, sana selam vermek için geldim, dedi, utandığından hiçbir şey söylemeden geri döndü, ne yaptığını sorduğumda, utandım ve bu yüzden de bir şey isteyemedim, cevabını verdi, bunun üzerine iki biz birlikte Hazreti Peygamber'in yanına vardık, huzuruna girdiğimizde ben, ey Allah'ın Resulü, su çekerken göğsüm ağrıdı, dedim, Fatıma da, değirmen çevire çevire ellerim yara bere içinde kaldı, Allah Teala sana bol ganimet vermiştir, bize bir hizmetçi veremez misin, dedi, o zaman Hazreti Peygamber şunları söylediler, Allah'a yemin ederim ki açlıktan kıvranan ve karınlarına taş bağlayan safa ashabına verecek bir şey bulamazken size hizmeti veremem, ben ele geçirilen köle ve kar Sırayları satıp gelirini onlara infak edeceğim, bunları duyduğumuzda ikimiz birlikte geri döndük, biraz sonra da Hazreti Peygamber bize geldiler, biz o sırada yatağımıza girmiş kadife kumaş parçasını da üzerimize çekmiştik, ancak başımıza doğru çektiğimizde ayaklarımız, ayaklarımızı örttüğümüzde de baş tarafımız açıkta kalıyordu, onu gördüğümüzde yataktan çıkmaya davrandık, Hazreti Peygamber bize engel olarak, hayır kalkmayın, size benden istediğiniz şeyden daha hayırlısını haber vermemi ister misiniz? buyurdular, evet ey Allah'ın Resulü, dediğimizde de şöyle dediler, size, Cebrail'in bana öğretmiş olduğu bazı kelimeleri öğreteceğim, her namazdan sonra 10'ar kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz, yataklarımıza girdiğinizde de Sübhanallah ve Elhamdülillah kelimelerini 33'er kere, Allahu Ekber kelimesini de 34 kere söyleyiniz, Allah'a yemin ederim ki bu kelimeleri Hazreti Peygamber'den işittiğim günden beri bir gün olsun terk etmedim, Hazreti Ali'nin yukarıda İbrahim'deki sözlerini dinlemiş olan İbnül Kevva ona, Ey Ali, bu kelimeleri sıfin gecesinde de mi terk etmedin, diye sordu, Hazreti Ali de, Allah Teala siz Irak halkını kahretsin, evet, sıfin gecesinde de terk etmedim, buyurdu.